19. Bölüm Elimde telefonla oturma odamda öylece oturup hattın diğer ucundaki sessizliği dinledim. Kafamın içindeki çarklar tıkır tıkır işliyordu. Eğçe ulaşmalıydım ve çabuk olmalıydım. Ona yardım etmek zorundaydım. Evet, toy ve deneyimsizdim ama o da yaşlı ve paslanmıştı. Bunu itiraf etmese de bana ihtiyacı vardı. Fakat bir konuda haklıydı. Emirlere uymakta çok kötüydüm. Neyse artık Nura yardım etmek için ikinci bir şansım vardı. Belki küçücük bir şanstı ama şu anda elime geçirebileceğim fırsatların en iyisiydi. İlk önce H'i bulmam gerekiyordu. Neyse ki onu aramaya nereden başlayacağımı biliyordum. Telefon numarasının yazılı olduğu kibrit kutusundan. Bu kibrit kutusu Manhattan'daki bir Çin restoranına aitti. Bu kez onu aradığımda Arkadan gelen ve hareketli bir mutfağa ya da tabak çanak hazırlama alanına ait olabilecek sesler duymuştum. Üstelik telefona cevap verinin restoran çalışanlarından biri olduğundan da adım gibi emindim. E için restoranın üst katında ya da arka tarafında yaşadığına kanaat getirdim. Mekanın adı ve adresi kirbit kutusunun üzerinde yazılıydı. Yani onu bulmak o kadar da zor olmayacaktı. Tek yapmam gereken New York'a gitmekti. Bu defa ne bir çanta hazırladım... Ne de yanıma özel bir şey aldım. Günlerdir üzerimden çıkarmadığım kan nekeli, ekşi ekşi kokmaya başlayan kıyafetleri değiştirdim. Bunun ardından arka kapıdan çıkarak bahçe kulübesine girdim. Diğer taraftan çıkıp da kendimi Panoptino'nun koridorunda bulduğumda nereye gideceğimi biliyordum. Bayan Pergrin'in bizi New York'tan getirirken kullandığı kapı Panoptino'nun üst katında koridorun biraz daha aşağısındaydı. Tek yapmam gereken önceki günkü ayak izlerimizi gerisin geri takip etmekti. Koşmam çok dikkat çekeceğinden yolcuların, seyahat acentelerinin ya da masa başı görevlilerinin beni fark etmemesini umarak başımı öne eğip hızlı adımlarla yürümeye koyuldum. Hiç durdurulmadan merdivene ulaşmayı ve oradan da üst kata çıkmayı başarmıştım ki siyah renkli devasa bir duvara güm diye giriverdim. Derken duvar konuştu. Duvardan gelen gümbür gümbür bas ses şüphe götürmez bir şekilde Sharon'a aitti. Portman seni bayan Hüren'in yeni hayvan meskeni döngüsünde ayı kafeslerini temizliyor olman gerekmiyor muydu? Bayan Pregrin cezamın ne olduğunu söylemeden fırtına misali odadan çıkıp gitmişti. Ama her nasılsa Sharon her şeyden haberdardı. Utanç verici haberler tez duyuluyordu. Sen bunu nereden duydun diye sordum. Duvarların kulağı vardır dostum, bir ara sana göstereyim, sık sık içlerindeki pisliğin temizlenmesi gerekir. Tüylerim ürperdi ve o görüntüyü gözümün önünden kovalamayı denedim. Şimdi ben de oraya gidiyordum. Ne garip, o döngü alt kattadır. Kollarını kavuşturup bana doğru eğildi. Buraların epey karışmasına neden oldun, biliyorsun değil mi? Senin yüzünden... Bazılarının tüyleri kabardı. Arkadaşlarım da ben de kimseyi sinirlendirmek istememiştik. Gerçekten. Yaptığınızın kötü bir şey olduğunu söylemiyorum. Sesini alçattı. Kimi zaman tüylerin biraz kabarması gerekir. Ne dediğimi anlıyor musun? Hı hı dedim huzursuzca kıpırdanarak. Her an yanımızdan biriyim biriyim geçebilir ve beni görebilirdi. Yumbirinlerin işleri yürütme şeklinden hoşlanmayanlar var. Bütün kararları kendi başlarına vermeye çok alışmışlar. Kimseye danışmıyorlar. Kimsenin fikrini sormuyorlar. Ne demek istediğini anlıyorum dedim. Öyle mi? Anlıyordum. Fakat o anda bunları konuşmayı istediğim söylenemezdi. Sharon üzerime doğru biraz daha eğilip kulağıma fısıldadı. Nefesi soğuktu ve toprak gibi kokuyordu. Önümüzdeki cumartesi Ezgi Mazbahada bir toplantı var. Seni de orada görmek isterim. Ne tür bir toplantı diye sordum. Benzer düşüncelere sahip insanlarla bir araya gelip fikir alışverişinde bulunuyoruz. Varlığın herkesi memnun edecektir. Gözlerimi kısıp kukuletasının içine baktım. Fakat tek görebildiğim karanlık tarafından kuşatılmış bembeyaz dişlerinin belli belirsiz parıltısıydı. ''Geleceğim'' dedim. Ama Yembreynlere karşı gelmemin bekleme. Kukuletesin içindeki pırıltı genişleyerek gülümsemeye dönüştü. ''Şu anda yapmak üzere olduğu şey de bu değil mi?'' ''Bundan daha çok karmaşık.'' ''Öyle olduğuna eminim.'' Sharon tüm heyvetiyle olduğu yerde doğruldu. Sonra yolundan çekildi. ben bende güvende.'' Elini uzattı. ''Buna ihtiyacın olacak.'' Bu bir biletti. Bir tarafında Zaman İşleri Bakanlığı yazıyordu. Diğer tarafında ise her yer ibaresi vardı. Amerikan döngülerini çok sıkı koruyorlar. Oradaki durum bir hayli gergin. Önüne gelenin oraya girmesine izin verilmiyor. Bileti ondan almaya çalıştım ama hemen bırakmadı. Cumartesi dedi ve elini ancak ondan sonra açtı. Yalnız seyahat etmekte olduğum için bir yerden bir yere gitmek artık çok daha kolaydı. Geçtiğimiz haftanın büyük bölümünü dört ya da beş farklı kişinin nerede olduğundan endişelenerek geçirdiğimden, kalabalık bir koridoru arkamı koloçan etmeme gerek kalmadan hızlı adımlarla arşınlayabilmek, hiç çaba sarf etmeden kalabalığa karışabilmek ve görevliye biletimi uzatabilmek kendimi özgür hissetmemi sağladı. Bir masanın ardındaki küçücük bir tabureye tünemiş vaziyetteki, İri yarı görevli her yer biletime sanki onlardan birini daha önce hiç görmemiş gibi baktı. Üzerinizde modern giysiler var dedi beni tepeden tırnağa süzerek. Kostümcüler giysilerinizin çağa uygunluğunu onayladı mı? Evet dedim iyi olduğumu söylediler. Size bir izin kağıdı verdiler mi? Şey evet dedim ceplerimi dışarıdan yoklayarak. Nereye koymuştum bir bakayım. Arkamda bir sıra oluşuyordu. Masabaşı görevlisi aynı anda beş kapıyı kontrol ediyordu ve sabrı tükenmek üzereydi. Kapının ardındaki pardesülerden birini üzerinize geçirin dedi ve eliyle geçmemi işaret etti. Eğer ihtiyacınız olursa pardesünün cebinde bir harita olacak. Ona teşekkür edip kapıya doğru hareketlendim. Kapının üzerindeki altın renkli küçük levhada Block Bon Marche, New York 8 Şubat 1937 yazıyordu. Kapıdan geçtim. Acil durum gardırobu olduğunu düşündüğüm kapının arkasındaki askıdan eski görünümlü siyah bir pardüsü aldım ve kıyafetlerimin üzerine geçirdim. Hiçbir özelliği olmayan küçük odanın arka tarafına doğru yürüdüm. Kısa bir kararmanın ve artık alıştığım zamansal iğmenin ardından kapının ötesinden gelen sesler değişti. Bonmarşeye adımımı attım. Kısa süre önce kapanmış gibi görünüyordu. Yerler boş raflarla ve tozlanmış çıplak mankenlerle doluydu. Gazete kağıdıyla kaplanmış pencerelerden süzülen loş ışık her şeyin üzerine gölgeler düşürüyordu. Ön girişin yanında uykulu bir nöbetçi bekliyordu. Ve masa başı görevlilerimizinkine benzeyen üniformasına bakılırsa adam bizimkilerden biriydi. Görevi şeytanın arka bahçesinden gelen insanlarla uğraşmak değil oraya girmeye çalışan insanları denetlemekti. Haliyle bagajsız ve tek başına seyahat eden biri olduğundan nöbetçiyi geçmek için onu kendimden emin bir şekilde başımı bir kez sallayarak selamlamam yetti. En nihayetinde dışarıdaydım. Loş bir kış gününde, hızlı adımlarla altıncı caddenin aşağısına doğru yürüdüm. Kara kar yığınlarını aştım, yırtık pırtık pardösülerin içinde titri titreyen adamların oluşturduğu kuyruğu ve sıcak yemek bir sen yazılı tabağıyı arkamda bıraktım. Elimi pardösümün cebinden attığımda orada iktidai bir halita buldum döngünün bonlar şeyi açılan girişini gösteriyordu. 800 metre kadar ötemde döngünün dış cepheli olmalıydı. O çeperin ardında da günümüz uzanıyordu. Haritanın üzerinde okunduktan sonra yakılması gerektiğine dair bir talimat yazılıydı. Hal böyle olunca haritayı pejmürde kılıklı bir grup adamın etrafına toplandığı alev alev yanan bir varilin içine attı verdim. Artık soğuktan iyice ürperdiğimden koşmaya başladım. Birkaç blok sonra havanın incelip etrafımda titreştiğini hissettim. Kısa bir mesafe sonra döngünün çeperinden yani 1937 yılından çıkıp günümüze adım attım. Hava aniden ısınıp berraklaşırken boyatan binalar heybetli yüksekliklere kavuştular. Bir taksi durdurdum. Sürücüye kibrit kutusunun üstündeki adresi verdim ve 10 dakika sonra etrafı yangın çıkışlarıyla kuşatılmış tuğla bir binanın önünde durduk. Binanın zemin katında küçük bir Çin restoranı vardı. Hongun yeri. Pencerelerde ördekler, kapının üzerinde ise püsküllü, kırmızı bir fener asılıydı. Taksinin ücretini ödedim, içeri girdim ve garsona E.H.'i sordum. Kafası karışmış gibi görününce ona kibrit kutusunu gösterdim. Bunun ardından başını aşağı yukarı sallayıp beni dışarı çıkardı. Dört numara arka tarafta dedi. Ara sokağa işaret ederek. Çarşamba gününün kira günü olduğunu ona hatırlat. Ara sokakta kapısı katlanarak açılan bir kulübenin içinde anki bir telefon vardı. Bugünümüz New York için son derece molası geçmiş bir şeydi. Telefon kulübesi, kızartma ve tabak çanak seslerinin geldiği Hong'un arka kapısıyla köhne bir apartman girişin kapısının arasında kalıyordu. Kapıyı iterek açtım ve bir koridora girdim. Koridorun bir duvarında birbiri ardına sıralanmış posta kutuları, diğerinde ise birinin üzerinde bozuk yazan iki asansör vardı. Hangi kata çıkacaktım? Asansörün düğmesine bastım ve bir Çin sesi eşliğinde kapının açılmasıyla midemde bir sızı hissettim. Bu civarda bir gölge olduğunda hissettiğim sızının aynısıydı. Bu his o anda binada bir gölge olduğu anlamına da geliyor olabilirdi. Arkasında bir çırpıda silinmeyecek türden güçlü bir iz bırakmasına yetecek kadar buraya gelip gittiği anlamına da. Haliyle bu gölge Eiching'inden başkası olamazdı. Asansöre bindim ve en üst katın düğmesine bastım. Kapı gıcırdayarak kapandı ve asansör yükselmeye başladı. Asansör yukarı çıkarken karnımın içindeki pusula iğnesinden farksız sızının yön değiştirdiğini hissettim. Önce 180 dereceyi gösteriyordu. Ama ben yukarı çıktıkça o da alçalmaya başladı. 14. katın hizasında neredeyse 90 derece olmuştu. Ben de 15. katın düğmesine basıverdim. Asansör durdu. Kapı açıldı. Tam o anda gözüme son derece yanlış iki şey çarptı. Bunlardan ilki koridorun ortasına tek uzanan kan izleriydi. Kanı gördüğümde ayaklarıma baktım. Kan izleri asansörün arka köşesine ve oradaki hızla pıhtılaşan kan birikintisine dek uzanıyordu. Kalbim güm güm atmaya başladı. Biri ciddi bir yara almıştı. Uzun koridorun ortasındaki diğer yanlış şey ise hiç ışık olmamasıydı. Hem de hiç. Alacak karanlık filan değildi. Ne duvarları, ne düşemeleri, ne de tavanı görebiliyordum. Ve pusulam doğrudan karanlığı işaret ediyordu. Demek ki nur buradaydı. Nur buradaydı. Ve korkunç bir şey olmuştu. Geç kalmıştım. Kan izlerinin peşinden koşarak karanlığa daldım. Yeri döven ayaklarımı göremez olunca biraz yavaşladım. Kollarımı öne uzattım ve midemdeki sızının bana rehberlik etmesine izin verdim. Bir köşeyi dönüp birilerinin koridorda bıraktığı bir kutuya takıldım. Karanlığın derinliklerine doğru birkaç adım daha attıktan sonra pusula inem sertçe sola darlerden birinin kapısına doğru döndü. Kapı aralık bırakılmıştı ve o aralıktan incecik bir ışık hüzmesinin süzüldüğünü görebiliyordum. Kapıyı omzumla iterek açtım. Beklenmedik bir şekilde ağırdı. Sanki güçlendirilmiş çelikten yapılma gibiydi. Işığı takip ederek kısa bir koridoru arşınladım. Çili kaselerin üst üste dizildiği daracık bir mutfaktan geçtim. Ve kendimi ine benzer bir yerde buldum. Burası saksı bitkileriyle süslenmiş... Ve mide bulandırıcı tatlı bir kokunun hakim olduğu keşmekeş içindeki izbe bir odaydı. Nur top olmuş vaziyette köşedeki kanipede yatıyordu. Vücudu odayı turuncu renkli hafif bir parıltı ile aydınlatıyordu. Fakat Nur kıpırdanıyordu. Onun yanına koştum. Saçları yüzünü örtüyordu. Filinin altından yayılan ışık yüzünden gözlerimi kısarak onu nazikçe sırtüstü çevirdim. İki parmağımı boynuna bastırdım. Cildi sıcaktı. Bir an sonra atar damarını ve nabzını buldum. Ve rahatlayarak derin bir oh çektim. Odanın diğer tarafından ağıtları andıran garip bir enilti yükseldi. Çabucak arkamı döndüm. H eski bir İran halısının üzerinde sırt üstü yatıyordu. Gölgesi yanı başındaydı. Kaslı dillerinden birini H'in beline diğer ikisini ise bileklerine dolamıştı. O şey az sonra... Eichin kafatasını kırıp beynini yiyecek gibi görünüyordu. Uzak dur diye bağırdım ve gölge bana tıslarken inilti kesildi. O anda Eichin öldürmek üzere olmadığını anladım. Arkadaşı ölüyordu. Gölge ağlıyordu. Yaratığı uzaklaştırmak için gölge dilinde birkaç kelime mırıldandım. Bir kez daha bana tısladıktan sonra istemeye istemeye de olsa dillerini Eichin bileklerinden çözdü. Ve mutfağa doğru seyirtti. Yaşlı adamın yanına diz çöktüm. Gömleği, pantolonu ve altındaki halı kantla sıklama olmuştu. H, ben Jacob Portman. Beni duyabiliyor musun? Kendine gelir gibi oldu. Gözlerini bana dikti. Lanet olsun evlat, dedi kaşlarını çatarak. Hakikaten emirlere uymuyorsun. Seni bir hastaneye götürmeliyiz. Kollarımı altına sokmaya yeltendim. Ama o acıyla inlerken mutfaktaki gölge uludu. Unut gitsin. Çok fazla kan kaybettim. Dayanabilirsin. Tek yapmamız gereken seni... Kendini ellerimden kurtardı. Hayır. Sesi ve kolları öylesine güçlüydü ki serseme döndüm. Ama sonra gerisin geri yere yığıldı. Horoşyoyu üzerine salmak zorunda bırakma beni. Mahalle onun adamlarıyla kaynıyor. Eğer tekrar dışarı çıkarsam üzerimize kurşun yağdırırlar. Nur köşede inledi. Ona bakınca gözleri hala kapalı vaziyette kanepede kıpırdandığını gördüm. Bir şey yok dedi Edge. Bol miktarda uyku tozuna maruz kalmış. Ama yakında tozun etkisinden çıkar. Yüzünü acıyla ekşitti ve gözleri hafif hafif canları andırmaya başladı. Su. Mutfağa koşmak için yerimden fırladım. Ama daha üç adım bile atamadan gölgenin dillerinden biri suyla dolu bir bardağa sarılı vaziyette yanımdaki havayı kamçıladı. Ben A.C.'in doğrulmasına yardım ederken gölgenin dili bardağı adamın dudaklarına dayadı. Sevecenliği karşısında hayrete düşmemek mümkün değildi. A.C içmeyi bitirdikten sonra gölge diliyle bardağı ondan alarak sehpaya bıraktı. Daha doğrusu bir bardak atlığının üzerine. Onu çok iyi eğitmişsin dedim. Öyle de olmalı diye yanıtladı Aitch. 40 yıldır birlikteyiz. Uzun yıllardır evli çiftler gibiyiz. Kendine bakmak için başını önüne eğdi. Tanrım, beni İsveç peynirine çevirmişler. Havaya kan zerrecikleri saçarak öksürdü. Gölge inledi ve kalça kemiklerinin üzerine sıçradı. Sürünerek mutfaktan çıkmış ve yanımıza çömelmişti. Kara gözlerinden akan yağlı yaşlar yanaklarından süzülüyor, boynunda bağlı lekeli mendilin üzerine düşüyordu. H'e baktım ve aniden benim de ağlayasım geldi. Yine oluyor diye düşündüm göğsümden bir hıçkırık yükselirken. Birini daha kaybediyorum. Yütkunarak hıçkırığı bastırdım ve ne oldu diye sormayı başardım. Çocuk oyuncağı olmalıydı dedi kurbağalarınkini andıran bir sesle. Basit bir tahliye olacaktı. Eğer Horocio ikimiz de sırtını alıp oradan çıkarmasaydı hepimiz Leo'ya esir düşmüş olurduk. İç çekti. Sanırım yaşlanmışım. Neden sana yardım etmeme izin vermedin? Zarar görmeni göze alamazdım dedi. Bakışları beni aşıp tavana kaydı. Gözünde bir şeyler canlanır gibiydi. Eybin eşi benzeri olmayan torunu. Sazlıkların arasındaki bebek Musa. Ne demek istiyorsun? diye sordum. Başı nurdan yana döndü. Artık bayan Paradeş'e yardım edebilirsin. Ben ölüyorum. Yani geriye ona yardım edebilecek başka kimse kalmadı. Ne yapayım? Nereye gidelim? İlk olarak New York'u terk edin. Şeytanın arka bahçesine gidebiliriz. Hayır. Yımrayınlar onu Leo'ya teslim ederler. Onun ne kadar önemli olduğunu bilmiyorlar. Artık gücünü kaybediyordu. Kelimeleri ağzında gevenemeye başlamıştı. Kendisi de bilmiyor. Neden Nur bu kadar önemli? Uyku tozuna maruz kalmadan önce bugün kıçımı üç kere kurtardığını biliyor muydun? Sözde ben onunkini kurtaracaktım. Bitkin bitkin güldü. Ampul numarasının. Mermileri durduramıyor olması ne büyük şanssızlık. Düşünceleri ondan uzaklaşıyor, gözleri kapanmaya başlıyordu. Elimi yanağına, sert sakallarına koydum ve onu bana bakmaya zorladım. H, neden nur bu kadar önemli? Büyük babana bir söz verdim. Seni bu işlere bulaştırmayacaktım. O noktayı çoktan geçtik. Kederle başını aşağı yukarı salladı. Sanırım öyle. Titrek bir nefes aldı. O, gelişi önceden haber verilmiş yediliden biri. Aklıma bana söyleyebileceği düzünelerce şey gelmesine rağmen bu onlardan biri değildi. Yediliden biri mi? Neyin yedilisi? Onlar tuhafların dünyasını azat edenler olacak. Gizli yazmalar öyle diyor. O da nedir? Kehanet gibi bir şey mi? Uzun zaman öncesinden kalma bazı yazılar. Onun doğumu yeni bir çağın başlangıcına işaret ediyor. Çok tehlikeli bir çağın. Acıyla yüzünü ekşitti ve gözlerini kapattı. O insanların peşinde olmasının sebebi de bu. Helikopterli ve siyah araçlı insanların mı? Aynen öyle dedi. Klanlardan birine mi mensuplar? Hayır, çok daha kötüsü. Sıradan insanların kurduğu, çok eski ve çok gizli bir cemiyete mensuplar. Bizi devirip, ilkilerek dişlerinin arasından nefes aldı, kontrol altına almak istiyorlar. Artık soluğu da kesiliyordu. Her kelimeden önce nefes almak zorunda kalıyordu. Tarih dersine zamanımız yok. Kızı Vi'ye götür. Geriye ondan başkası kalmadı. O avcıların sonuncusu. Vi dedim. Beynimdeki çarklar dönmeye başlarken, Eybin operasyon günlüğündeki kız, kendi yetiştirdiği kız. Evet, güçlü bir rüzgara kapılıp ortalıktan toz oldu. Bulunmak istemiyor. Haliyle dikkatli olman gerekecek. Horoşyo, harita kasada. Gölge homurdanma yandıran bir ses çıkardı, uzun adımlarla koşarak duvarın dibinde bitti ve resimlerden birini yana kaydırarak Küçük bir kasayı gözler önüne serdi. Horoş üzerinde rakamların yazılı olduğu dişliği döndürürken H e odaklandım. Gittikçe gevşediğini hissedebiliyordum. Elini sıktım. H, bilmem gereken bir şey var. H kendinden geçmek üzereydi. O anda büyük babamın sakladığı sırlarla aramdaki en iyi ve son bağlantını kopmak üzere olduğu kafama dank etti ve dilim çözüldü. İçimden kopup gelen, duyduğumdan beri gömmeye çalıştığım o soruydu. Neden büyük babama katil diyorlar? Edge yüzünde bambaşka bir ciddiyetle bana baktı. Bunu sana kim söyledi? Eğilerek ona yaklaştım. Titriyordu. Leon'un büyük babamı itham ettiği o çılgınca şeyleri çabucak ona anlattım. Sözde torununu kaçırmıştı. İnsanları öldürmüştü. Hatta insanları bile değil. Çocukları. H, tüm bunlar hortlakların uydurması diyebilirdi. Yalnızca yalanın daniskası diyebilirdi. Ama ikisinin de demedi. Demek öğrendin dedi sadece. Bir an için görüşüm bulanıklaştı. Ve şüphe tıpkı bir virüs gibi benliğime yayılmaya başladı. Ne demek istiyorsun? Sen neyden bahsediyorsun? H'i omuzlarından yakalamıştım. Onu sarsıyordum. Gölge haykırarak dillerinden birini belime dolayıp beni ondan uzaklaştırdı. Odanın diğer tarafına fırlatılmıştım ve yerde kayıyordum. Öyle ki ancak bir masanın bacağına çarparak durabildim. İçimi korkunç bir korku sardı. Leon'un itanlarında doğruluk payı olabilirdi. Büyük babamın asıl sırrı bu olabilirdi. Beni sıradanlığımı itirmemden, gölgelerden, ya da siyah arabalı gizemli düşman birliklerinden korumaya çalıştığı yoktu. Beni kendinden koruyordu. Yerden kalktım. Gölge bana hırlıyordu. A.C.'in üzerine eğilmiş, onu görmeme mani oluyordu. Gölge dilinde ona kenara çekilmesini buyurdum. Ama bana karşı koydu. Belki hem A.C. hem de gölge bana karşı koyuyordu. Geri çekil. Geri çekil onu bırak diye bağırarak gölgeye doğru koştum ve bu defa dediğimi yaptı. Aachen yanı başından tavana doğru sıçradı ve dilleriyle tavandaki avizeye tutundu. Kısacık bir an için gözüm garip bir ayrıntıya takıldı. Tavandan ağaç şeklindeki oda parfümlerinden oluşan devasa bir orman sarkıyordu. Tüm bunlar kokuyu bastırmak içindi. Çünkü gölge burada yaşıyordu. E için yanına çömeldim. Özür dilerim. Bu defa ona dokunmadım. Lütfen, lütfen bana büyük babamın ne yaptığını anlat. Bizi oyuna getirdiler. Bizi yedi kere oyuna getirdiler. Kim, ne? Cemiyet. Onu doğru düzgün dinlemiyordum. Bilmek istediğim yalnızca tek bir şey vardı. Büyük babam çocukları öldürür müydü? Hayır, hayır. Onları kaçırdı mı? Hayır. Yüzü ıstırapla ve pişmanlığa benzer bir şeyle buruştu. Sandık ki... Ağzını açarak nefes almaya çalıştı. Onları kurtardığımızı sandık. Aniden başım dönmeye başlayınca topuklarımın üzerine çöktüm. Büyük babam bir katil değildi. O kötü bir adam değildi. Bunun yalnızca düşüncesinin bile Üzerine ne büyük bir ağırlık yaptığını fark etmemiştim. Çok iyilik yaptık dedi. Ama hatalarımız da oldu. Ama Eybin kalbi her daim temizdi. Seni çok ama çok severdi. Sesi cılızlaşıp artık fısıltıya dönüşmüştü. Aniden gözlerimden boca eden yaşlar gözlerimi yaktı. Üzgünüm. Sakın, sakın üzülme. Son gücüyle koluma dokundu. Meşale artık senin ellerinde. Ben sadece onu taşımana yardım edebilecek daha fazla insan olmadığı için üzgünüm. Teşekkür ederim dedim. İkinizi de gururlandırmak için elimden geleni yapacağım. Yapacağından eminim gülümsedi. Artık zamanı geldi. Bakışlarını tavana kaydırdı. Horoşyo yanıma gel. Gölge kontrolüm altında kıvrandı. Yanıma gelmesine izin ver H. Çok uzun zaman önce bu zavallı yaratığa bir söz verdim. Ve ölmeden önce sözümü tutmalıyım. Burak gelsin. Ayağa kalkıp geri çekildim ve ona izin verdim. Gölge yere atladı. Gel buraya Horocio. Ölmek üzere olduğumu hissedebiliyorum. Yanıma gel. Gölge H'e doğru emekledi. Yaşlı adam onu görmemem için başını çevirdi. Bakma, bunun bana dair son anın olmasını istemiyorum. Gölge ata biner gibi Eçin üstüne çıkıp göğsüne oturdu. Neler olacağını anladığımda gölgeyi uzaklaşmasını buyurmayı denedim. Ona bağırdım. Ama Eç bana mani oluyordu. Yaratığa fısıldadığını duyabiliyordum. Hep çok iyi bir dost oldun Horocio. Sana öğrettiklerimi unutma. Şimdi. Devam et. Gölge titreyerek feryat etti. Sorun değil dedi Age. Nazikçe yaratığın pençeye benzeyen elini sıvazlayarak. İyi olacağım. O esnada çıkan sesi asla unutamayacak olsam da gölge kendisinden isteneni yaparken bakışlarımı kaçırdım. Tekrar o yana baktığında Age'in gözleri yerinde yoktu. Göz yuvarları birer ısırık alınmış olgun eliklere benziyordu. Gölge onları çiğniyordu. Omuzları sarsılıyor, ıstırapla heyecan arasına sıkışıp kalmış bir ses çıkarıyordu. Bir an sonra ayağa kalktı ve sanki utanıyormuş gibi yavaşça arkasını döndü. Seni bağışlıyorum dedi Age. Seni bağışlıyorum kardeşim. Gölgeyle değil havayla konuşur gibiydi. Bir hayaletle derken son nefesini verdi. Gölge ve ben E için ölü bedeninin üzerinde birbirimize baktık. Dizginleri ele geçirmeye çalıştım. Otur. Efendisi öldüğü için onu kontrol etmenin artık daha kolay olacağını sanmıştım. Fakat buyruğumun yaratığın üzerinde hiçbir etkisi olmadı. İkinci defa denedim. Sonra üçüncü defa. Ama yine de sonuç alamadım. Hal böyle olunca önce benim sonra da Nur'un göz yuvarlarının peşine düşmeden o şeyi öldürme planları yapmaya koyuldum. Gölge çenesini sonuna kadar açıp üç dilini de dışarı saldı ve dehşet verici bir ses çıkardı. Çığlığı öylesine tizdi ki bir an için camların patlayacağını sandım. Yanımdaki masada duran pirinçten yapılma kağıt ağırlığını kaptığım gibi kendimi zorlu bir dövüşe hazırladım. Ama gölge peşime düşecek gibi görünmüyordu. Geriye doğru sendeledi ve birkaç adım sonra sırtı duvara çarpınca olduğu yerde kala kaldı. Derken bana gölgenin ne zaman nerede olduğunu işaret eden o belli belirsiz sızı hızla kaybolmaya başladı. Aynı anda yaratığın uzun dilleri küçülür oldu. Büzüştüler, kıvrılıp büküldüler. Kahverenginin ölümü anımsatan bir tonuna büründüler ve kurumuş çiçekler gibi döküldüler. Gönle sanki az önce maraton koşmuş gibi başı öne düşmüş, göğsü inip kalkar halde duvara yaslanıyordu. Ardından aniden yere yığıldı ve bedeni ciddi bir nöbete yakalanmış gibi sarsılmaya başladı. Bunun bir numara olması ihtimaline karşılık odayı yavaşça arşınlayarak dikkatli, temkinli adımlarla ona yaklaştım. Derken geçirdiği nöbet Başladığı gibi aniden kesildi ve tam o anda midemdeki sızı hepten yok oldu. Gölge kıpırdanmaya başladı. Başını benden yana çevirip bana baktı. Gözleri artık siyah, ıslak birer çukurdan ibaret değildi. Griyleşmişlerdi ve renkleri anbeyan açılarak göz bebeklerinden yoksun bir boşluğa dönüşüyordu. Yaratık bambaşka bir şey oluyordu. Bir hortlak oluyordu. Bir süre onu izledim. Huzursuzdum ama büyülenmiştim. Gerekirse kafasını kağıt ağırlığıyla parçalamaya da hazırdım. O esnada kıvranmaya başladı. Bu istemsiz bir harekete benziyordu. Sanki organları metamorfoz geçirerek göğüs boşluğuna yerleşmeye çalışıyor gibiydi. Gölgelere özgü ıslak ve kesik solukları dinginleşmiş, düzenli bir hal almışlardı. Bu neredeyse bir doğuma şahit olmaktan farksızdı. Oturdu ve bana baktı. Aniden aklıma gelen fikirden ötürü geriye doğru bir adım attım. Bu yaratık yıllardır A. için en yakın dostuydu. Her türden şey şahit olmuş, pek çok şey duymuştu. Ve şimdi hemen hemen bir insan sayılırdı. Acaba neler hatırlıyordu? Tabii eğer bir şey hatırlayabiliyorsa. Hortlaklar gölge olarak geçirdikleri önceki hayatlarının ne kadarını hatırlayabiliyorlardı? Anıları ne kadar zamanda silinip gidiyordu? Bir şey söyle diye buyurdum ona. Konuş. Bana yalnızca bakmakla eğitindi. Homurdanmadı bile. Belki hortlaklar ayağa kalkamayan, koşamayan, hiçbir şey bilmeyen, sessiz çiftlik hayvanlarına benzer şekilde doğuyorlardı. Kolunu uzattı ve duvardan güç olarak yavaşça ayağa kalktı. Ayaklarını süreye süreye kısa bir mesafe kat ettikten sonra... Sehbanın üzerindeki örtüyü çekip aldı. Bir an için sanki çıplak olduğunu fark etmiş ve utanmış gibi örtüyü beline dolayacağını sandım. Ama sendeleyerek de olsa H'in yanına döndü, diz çöktü ve kumaşı adamın yüzünü örttü. Bu bir şeyleri anımsadığı anlamına geliyordu. H onun efendisiydi. Konuşabiliyor musun diye sordum. Sesini duymak istiyorum. Ayaklarının üzerinde hafifçe sallanarak... Yüzünde bomboş bir ifadeyle bana döndü. Ağzından bir ses çıktı. Eh! Bu bir inlemeydi. Sözcük değildi. Fakat yine de hiç yoktan iyiydi. Evet dedim. Adın nedir? Başını iki yana salladı. Sanki var gücüyle bir şeyler söylemeye çalışıyordu. Ama kalın bir sis tabakası beynini bulandırıyordu. Bir kez daha ağzını açtı. Derin bir nefes çekti ve o anda bir çığlık sessizliği parçaladı. Nur korku içinde yattığı yerde doğruluyordu. Bakışları hortlak ben ve E için örtünün altında öylece yatan ölü bedeni arasına gidip geliyordu. Sorun yok diye bağırdım. Her şey yolunda. Ama gergin sesim ve gözlerinin önündeki manzara söylediklerime ters düşüyordu. Tabi bir de gölge dönüşüm geçirmekte olduğundan Herkes tarafından görülebiliyordu. Nur gözlerini dehşet verici bir manzaraya açmıştı. Ve o uykudayken nabız misali usulca içinde zonklayan ışık gırtlağından yükselmekte olan keskin ve parlak bir yıldıza dönüşmüştü. Tehlikede olmadığını söyleyerek ona doğru atıldım. Ama kafasını iki yana salladı. Konuşamıyor gibiydi. Korkmuş görünüyordu. Benden, hortlaktan ya da ölü adamdan değil nasıl durduracağını bilmediği içindeki o şeyden. Tuhaflığını daha yeni keşfetmişti ve henüz becerilerini tam olarak kontrol edemiyordu. Kendimi yere atıp kollarımı kafama siper ettim. Parmaklarımın arasından Nur'un kanepeye tutunduğunu ve bana arkasını döndüğünü gördüm. Patlama, ışıktan yapılmış bir hapşırık misali ağzından ve burnundan geldi. Havada kükreyip mutfağa darma duman eden ve koni şeklindeki bir jet motoru patlaması. Duvarlar, zemin, bütün apartman sarsıldı. Sıcak bir basınç dalgası üzerimden geçerek ensemdeki tüyleri tütsüledi. Dört bir yanımız kırılan fayanslar, tuzla buz olan tavaklar ve eğilip bükülen metaller tarafından kuşatılmış, patlamanın ani ve baş döndürücü parlaması beni gözlerimiz sımsıkı yummaya zorlamıştı. Ortalık dinginleştiğinde başımı kaldırdım. Odada yeni bir ışık vardı ve bu nurdan yayılan kırmızımsı turuncu ışık değil, açık pencereden süzülen gün ışığıydı. Mutfaktan dumanlar yükseliyordu. Yarı hortlak ortalıkta görünmüyordu. Patlama dalgası nuru kanepenin üzerinden uçurup yere fırlatmıştı. Yattığı yerde inlediğini duyabiliyordum. Nur, dediğim olduğum yerde yavaşça doğru oturarak, yaralandın mı? Başın beni öldürüyor dediğini duydum. Ve sonra kanepenin arkasından yüzü göründü. Onun dışında şöyle bir kendine baktı. Delik yok. Konuşurken dudaklarından duman tutuyordu. Sen? Ben iyiyim dedim. Beni hatırlayıp hatırlamadığını bilmiyorum ama... Jacob. Kanepenin arkasından çıkmadan gözlerini bana dikti. Burada ne yapıyorsun? Biraz daha dikleştim. Sana yardım etmeye geldim. İşler pek yolunda gitmedi. H'e bakıp irkildi. Kimse için. Sıratının kanepeye gömülmesine izin verdi. Kendime bunların hiçbirinin aslında yaşanmadığını söyleyip duruyorum dedi. Yastıklara doğru. Ama görünüşe bakılırsa bu kabustan uyanamıyorum da. Başını kaldırıp bana baktı. Kahretsin. Hala buradasın. Bu bir rüya değil dedim. Yalnızca birkaç ay önce benim başımdan da benzer şeyler geçti. Nasıl hissettiğini çok iyi biliyorum. Bilmediğine kalıbımı basarım dedi. Lütfen bana burada ne haltlar döndüğünü anlatır mısın? Her şeyi anlatmak saatler sürer. Ama özeti şöyle. Kötü insanlar seni ellerine geçirmek istiyor. Ben iyilerden biriyim ve seni mümkün olduğunca çabuk New York'tan çıkarmamız gerek. Beni tanımıyorsun bile. Neden bana yardım ediyorsun? Bunun açıklaması biraz güç ama bunun bir tür aile işi olduğunu söyleyebilirim. Arkama dönüp eğçe bir bakış attım. Ayrıca bir söz verdim. Hiç mantıklı bir şey söyleyecek misin? En kısa zamanda başlayacağım. Ayağa kalkıp yanına gittim. Yürüyebiliyor musun? Kanabenin kolçağına tutunup ağırlığını ona vererek bir adım attı. Görünüşe bakılırsa evet dedi. Peki ya koşabilir misin diye sordum. Biraz sende dedi ve ardından kendini kanepenin minderlerine bırakıverdi. Hala gücümü geri kazanmaya çalışıyorum dedi. Ayrıca tam olarak nereye koşacağız? V diye birini bulacağız. Eskiden H ile ve büyük babamla birlikte çalışırmış. Bildiklerim bundan ibaret. Gülerek başını iki yana salladı. Bu delilik. Her zaman öyledir. Alışırsın. Arkamızdan bir gürültü gelince o yana döndük ve eskiden bir gölge olan ama henüz pek de hortluğa benzemeyen şeyin kavisli beyaz sırtını gördük. Tıpkı bir çörten gibi pencerenin kasasına iki eliyle sıkıca tutunmuş vaziyette pervaza tünemişti. Vücudu sanki atlayacakmış gibi aşağıdaki sokağa meylediyordu. Nur yastıkların arasına sindi. Adı Horoşo dedim. Onu daha önce göremiyordun. Ama yaşlı adamın yanından bir an olsun ayrılmazdı. Eee dedi yarı hortlak. Hafifçe dönüp omzunun üzerinden bize bakarak. Konuşmaya çalışıyor gibiydi. Altı. Altı. Sen az önce altı mı dedin? Heyecanla ona doğru hareketlendiğimi görünce... Beni ikaz etmek istercesine tiz bir çığlık attı ve atlamaya hazırlandı. Dona kaldım. Ellerimi havaya kaldırdım. Yapma. Hem yeni doğmuş bir bebeğe benziyor hem de akıl almaz derecede yaşlı görünüyordu. Ve çok ama çok yorgundu. Bir kez daha ağzını açtı. De, Dedi yarı hortlak. Nur kanepede doğruldu. Bu bir... D miydi? Beş. Beş dedim. Heyecan içinde Nura baktım. Bizimle konuşuyor. Söyledikleri grid koordinatlarına benziyor dedi Nur. E6, D5. Haritalardaki gibi. Günler haritasındaki gibi. Fırtınada. Dedi yarı hortlak. Titrek ama tiz bir sesle. Konuşabiliyordu. Fırtınanın kalbinde. O da ne diye sordum. Fırtınanın kalbinde olan ne? Aradım. Bir elini pencerenin kasasından ayırdı ve duvara işaret etti. Kapağı ağzına kadar açık vaziyetteki kasanın olduğu duvara. Ayağı fırlayıp kasaya koştum. Nurun patlamasının rüzgarı kapağını parçalamıştı ve içindeki kağıtlar yerlere saçılmıştı notlarla dolu bir cüzdan, tek bir fotoğraf, bir kitap ve eski oldukça aşılmış bir harita. Eğli fotoğrafı yerden aldım. Bu tehditkar bir gökyüzünün ve ufukta simsiyah bir hortumun göründüğü küçük bir kasabanın öylesine çekilmiş siyah-beyaz bir fotoğrafıydı. Fırtınanın kalbinde. Güçlü bir rüzgara kapılı toz oldu. Fotoğrafı havaya kaldırdım. Veyi bulacağımız yer orası mı? Bakışlarını tekrar ondan yana kaydırdığımda pencereyi bomboş buldum. Az önce yarı hortlağın durduğu yerde yalnızca esintiyle salınan perdeler vardı. Nur'a döndüm. Ne oldu? Ayağa kalkmış ve gözleri fal taşı misali açılmış halde pencereyle arasındaki mesafeye yaralamıştı. O kendini bıraktı. Aşağıdaki sokaktan sesler geliyordu. Nur bakmak için pencereye koşturdu. Yapma dedim, birbirine bastırdığım dişlerimin arasından. Seni görebilirler. Kendini durdurmakta geç kaldı ve pencerenin altına çömeliverdi. Sanırım az önce gördüler. Sorun değil, başka bir çıkış yolu buluruz. Haritayı, paraları ve fotoğrafı alıp pencerenin altına durun yanına çöktüm. İkimiz de çömelmiş vaziyetteydik. Dizlerimiz birbirine dokunuyor, esinti usulca saçlarımızı savuruyordu. Hazır mısın diye sordum. Hayır ama korkusuz görünüyordum. Adeta gözleriyle bana meydan okuyordum. Bana güveniyor musun? Kesinlikle hayır. Güldüm. Bu meselenin üzerinde eğilebiliriz. Ona elimi uzattım. Ve Nur elimi tuttu.